Kardeşlerim, muazzez müminler, ilk sahura kalktınız, ezelde doğan, ebede kadar devam edecek olan peygamberler yoluna girdiniz. Onlarla birlikte yürüyorsunuz, bildiğiniz, tanıdığınız dünyada, özlediğiniz, hayalini kurduğunuz bir dünyaya doğru gidiyorsunuz. Efendimiz ve Vesselam'la birlikte onun asabıyla berabersiniz. Sanki sahurda onlar sizin sofranızın hemen yanı başında, çevresinde duruyorlar. Kur'an-ı Hakim Ya eyyühellezîne amenu, kütübe aleyküm assiyâmu kemâ kütübe alellezîne min kablikum Oruç sizden önceki ümmetlere de, peygamberlere de emredildi. Onlar da oruç tutuyorlardı. Sanki İbrahim, İsmail, İ Musa, İsa, Muhammed aleyhimusselam efendilerimiz sizinle birlikte o sofranın etrafına oturdular. Birlikte sahura kalktınız. Akşam oluyor, iftar vakti geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sofranızda Ellerini kaldırıyor Allahümme leke sumtu ve alâ rizki buyuruyor Senin için oruç, oruç tuttuk ya Rab. Şimdi huzuruna geldik orucumuzu açıyoruz Ellerimizi kaldırdık Kulluğa kabulünü istirham ediyoruz ya Rabbi Niyazımız odur diye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dualarına amin diyorsunuz Onlarla beraber oruç tutuyor Onlarla yürüyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatu aleyhisselam. Mekke Medine arası yollarda giderken Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz Ali ile gidiyoruz. Bir vadiye geldik sordular. Bu vadinin adı nedir? Söyledik adını sonra buyurdular ki: "Tenni anduru ila Musa." Sanki şimdi Hazreti Musa'ya bakıyorum. Karşıdaki dağ yolundan lebbeyk Allahumme lebbeyk. Buyur Allah'ım buyur emrine amadeyim diye Hazreti Musa geliyor. Biraz daha ilerliyorlar, başka bir vadiye geliyorlar. Yine ashab-ı kirama soruyorlar bu vadinin adı nedir? Söylüyorlar, buyuruyorlar ki Keenni anduru ila Yunus bin Matta. Ala naqatin hamra ve Sanki şimdi, kızıl bir devenin üzerinde Hazreti Yunus'u, Yunus bin Mettâ'yı görüyorum. O da bütün varlığıyla ''Lebbeyk Allahumme lebbeyk'' ''Buyur Allah'ım buyur emrine amade emrine hazırım Allah'ım'' buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, yürüdüğü yollarda Peygamberleri, kendinden önce gelen Rasulleri gördüğünü, Nebileri gördüğünü müşahede ettiğini bize haber veriyor. Yani bu haliyle ihbar ediyor ki sizler de namaz sonrası ellerinizi kaldırdığınızda iftar vakitlerinde sahur vakitlerinde sanki sofralarınızın etrafında o peygamberler var. Onlar da sizin gibi önceden oruç tutmuşlar. Onlarla birlikte oruç tutun. Onların dualarına amin deyin. Ramazan günlerinde kardeşlerim sabahtan akşama kadar günün farklı saatlerinde Kur'an sofraları kuruyorsunuz. Kur'an sofralarına, Kur'an-ı Kerim sofralarına oturuyor. Sahurda, iftar vaktinde ruhlarıyla bütünleştiğiniz Peygamberlerin ifadelerini o Kur'an sayfelerinden solukluyorsunuz. Bir yere geliyorsunuz ki, babanız Hz. Adem aleyhisselam, günaha dalanlara, masiyet çukuruna savrulanlara, Yöneliyor, onların elinden tutuyor, buyuruyorlar ki Kala Rabbena zalemnâ enfusenâ ve illem tavfillenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel Ayağımız kaydı ya Rabbi, düştük sendeledik Allah'ım Günah bizi kuşattı ya Rabbi, eğer sen affetmez, mağfiretin rahmet kapılarını açmazsan biz hüsranda yok olanlardan oluruz. Rahmet kapının önüne geldik. Rahmet eyle ya Rab diye. Hazreti Adem'i dinliyorsunuz. Amelleriniz var. Sadaka verdiniz. Namaz kıldınız. Şu kadar amaliniz var. Geliyorsunuz bir yere oturdunuz. Ellerinizi kaldırdınız. Kur'an sofrasındasınız. Hazreti İbrahim geliyor. Kabe'yi i Muazzam'ın banisi olan İbrahim. Elleriniz kalkmış semaya doğru yönelmişken رَبَّنَا تَقَبَّلْ minna اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Amellerimi senin rızan için yaptım Ya Rabbi İbrahim dua ediyor onun duası hürmetine Amellerimi makbul eyle sen işiten bilensin Allah'ım İbrahim Aleyhisselam dualarınıza amin diyor Hz. Yusuf'u okuyorsunuz Ramazan günlerinde وَرَاوَذَتْ هُلَّتِهُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّغَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعْذَ اللّٰهِ Kapılar kapandı, gazeteler var, dergiler var, mecmualar var, televizyonlar, ekranlar var, kadınlar var. Kendilerini, varlıklarını teşhir ediyorlar. Gözleriniz bir an onlara kayıyor ki, Hz. Yusuf'u görüyorsunuz. قَالَ مَعْذَ اللّٰهِ buyuruyor, <gülüyor> Ya Rab! ''Bütün varlığım, bütün benliğimle sana iltica ediyorum. Haramlardan, tuğyandan, masiyetten kulunu, Yusuf'unu koruduğu gibi koru Allah'ım!'' Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı dinliyorsunuz. Kapılar kapandı, kurtuluş arıyorsunuz, İşinizde, aşınızda, evinizde sıkıntılar var. Hazreti Yunus'u kuşatan balık gibi belalar sanki sizi çepeçevre çevre, içine aldılar. Kur'an sofrasında Hazreti Yunus'un duasıyla kainatın Rabbine iltica ediyor. Ve ne ada fudulumati? Ela ilah e illa ante subhanek. kuntu Biz yanlış yapanlardan, biz hakkı gereği gibi ifa. Edemeyenlerden olduk Senin huzuruna geldi, Kulluğuna kabul eyle Ya Rab diye Hazreti Yunus gibi yalvarıyorsunuz Vatanidesiniz Arakan'da Irak'ta Somali'de alem İslam'ın farklı köşelerinde Semadan ölüm yağıyor Sokaklarınızda tanklar var Aletler ruhunuzun üzerinden geçiyor Çocuklar kaybetmiş anneler Onların arkasından ağlıyor Müslüman kadınlar Ayşeler, Zeynepler, günün ortasında mukabelede Hazreti İbrahim'i dinliyorlar, Cebrail'i dinliyorlar. Kul näya naru kuni berden vassalamen alâ İbrahim. Ateş bir asırdır yaktı alemi İslamı. Yaktı İslam coğrafyasını, şimdi İbrahimleşmek istiyoruz Ya Rab Ateş bundan sonra yakmasın Kabil'i, yakmasın Hamayı, yakmasın Şan'ı, Kaire'yi, Bağdat'ı, Arakan'ı, Somali'yi Anneler ellerini kaldırdılar, amin diyorlar Cabrail ruhlarına bir selamet, bir serinlik olarak Kur'an'ın ayetini indiriyor, onu okuyor Rabiatul Adavi yedesiniz. Allah ve Resul adına nöbet bekliyor. Kadınlar bekliyor, çocuklar bekliyor. Secadelerinin üzerlerinde ellerini kaldırdılar. Hazreti Yakup gibi geldiler, çocuklarını aldılar, götürdüler. Eşlerini aldılar, götürdüler. Anneler, kadınlar şimdi Kahire'de ağlıyorlar. Yavrularının, çocuklarının, neşlerinin geleceğini ağlıyorlar. Hazreti Yakup'u dinliyorlar. Kale Rabbi, Kale inlema, aşkım besi ve hüzni İran kederimi, hüznümü, içimdeki acıları, Ya Rabbi, sana arz ediyorum diyen Hazreti Yakup gibi. Sonra ayağa kalkıyorlar, devleşiyorlar. Rabi Atül meydanında bütün bir zalimlere, tağilere, taûtlara diyorlar ki: Yakup gibi, ya beni yedhebu fethasse min Yusufa wa Gidin, yavrularım, evlatlarım, Mısır sokaklarında, Kenan illerinde Yusufumu, kardeşimi arayın, kardeşini arayın, onu bana getirin. Anneler şimdi. Rabiatul Adeviye Meydanında yavrumu, Yusufumu, Ahmedimi, Muhammedimi, Zeynepimi bana getirin, Mısır sokaklarında onları arayın diye Hazreti Yakup gibi yalvarıyorlar, niyazda bulunuyorlar, Kur'an'ın bu ayetlerini okuyorlar, alem İslam'a acı yağıyor, Arakan'dan Kahire'ye kadar sokaklarda delikanlılar. Kardeşlerinin tabutlarını taşıyorlar Dünya seyrediyor Dünya alem İslam'ın acılarını seyredip keyif alıyor Onlara yeni yeni haberler getiriyorlar Eğer diyorlar ki bu zalimler gibi olmaz Bunların dünyalarını, bunların uygarlıklarını Bunların anlayışlarını kabul etmezseniz Belki bu ölümün, bu acının, bu ızdırabın onlarca katı Üzerinize gelecek dedikleri zaman onlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi doğruluyorlar. Ellediine kalaluhun nas. İnennase fecjemu lekum fehşevhum fezadhum iman. Ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Dağlaşıyorlar, dağ oluyorlar, abide oluyorlar. Diyorlar ki onlar ne kadar toplanıp üzerimize gelse de imanlarını bu sözler artırıyor. Bize Allah'ımız, bize Rabbimiz yeter. O ne güzel, o ne güzel vekildir diyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İşte Kahire'de, işte Şam'da, Hamada, Arakan'da, Doğu Türkistan'da acılar yani coğrafyada Müslümanlar Kur'an sofralarında sabahtan akşama kadar Allahazze ve celle'nin bu ayetlerini okuyor. Sahurda, iftarda onlarla birlikte olduğu peygamberler onları teselli ediyorlar. Bunlar da geçer diyorlar. Vallahu ala kulli şeyin kadir. O Allah azze ve celle her şeye kadirdir. Bazen Uhud olur diyorlar, bazen Bedir olur. Bazen vel yumahhisallahu'llezina amenu ve yemhaka'l kafirin. Allah azze ve celle sizi belaların içine sürer. Orada münafıkla Müslüman birbirinden ayrılır. Ömerle Abdullah bin Übey'i ayırır. Rabiatul Adeviye meydanları Ya da bazen bedir olursunuz, ellerinizi kaldırırsınız وَلَكَدْ bi bedri ve وَاَنْتُمْ اَذِلَّةِ Allah Azze ve Celle zelil olduğunuz, az olduğunuz zamanla bile size yardım eder Bin melek, üç bin melek, beş bin melek gönderir onlarla sizin mağlubiyetinizi yeniden zafere döndürür O halde yıkılmayın, ayakta kalın Belalar geliyor, onların elinde kelepçeler, onların ayaklarında prangalar. Tek suçları namaz kılmak, tek suçları çocuklarının, kızlarının, kadınlarının başında Ayşe'nin, Fatıma'nın örtülerini taşımak. Onların suçu La ilahe illallah, Muhammed Resulullah demek. Emperyalistler onlara diyorlar ki, bizim hakim olduğumuz dünyada La ilahe illallah, Muhammed Resulullah'a özgürlük alanı yok onlar böyle söylüyorlar onlarsa ellerindeki kelepçelerle demir parmaklıklar arkasına giderken sahibi zilal gibi şunları söylüyorlar اَخِي اَنْتَ حُرٌ وَرَاءَ السُّدُودِ اَخِي اَنْتَ حُرٌ مَا Kardeşim onlar köleleri onlar zalimlerin kulları ama sen, her ne kadar demir parmaklıklar arkasında olsan da, ne kadar ellerinde kelepçeler, ayaklarında frangalar olsa da, onlar insanların sense, alemlerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin kulusun. O halde, inyan يَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا Allah size yardım ederse, dünyada kim sizi durdurabilir? Kim size engel olabilir? Onun için, sahibi zilali idama götürürken, Karşıda idam sehpası var, şimdi bu zalimlerden, bu tağutlardan af dilersen, ellerine ayaklarına kapandık, huzuruna geldik ey tağiler dersen seni affedecekler, seni katletmeyecekler dedikleri zaman o iman abidesi devleşir, onlara şu mesajı gönderir, değil zalimlerden özür dilemek, onlardan tek kelime bile af cümlesi kullanmayacak. Allah'ın huzurunda eğilen başım, asla zalimlerin huzurunda eğilmeyecek. Çünkü onlar, sahur vakitlerinde, iftarlarda, gün boyu sabahtan akşama kadar Peygamberlerle beraber oldular. İbrahim'i dinlediler, Musa'yı dinlediler. Hz. Muhammed Aleyhisselam'la yürüdüler. mi, en duru ilâ Rasûlillah İşte bunun için sahur var kardeşim, bunun için iftar var. Bunun için mukabele okuyorsunuz mukabele Önünüzde Kur'an-ı Hakim O ayetleri terennüm ederken Hazreti Muhammed'i Bedir'de görebiliyor musunuz? Uhud'da Allah Resulünü seyredebiliyor musunuz? Karşı tarafta Yunus bin Medda geliyor Sizin sofranıza, sizin evinize Oruç gününde misafir olmaya geliyor Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyor Yunus'u ne kadar duyuyorsanız Rabiatul Adeviye'ye ne kadar kulak verebiliyorsanız işte o kadar oruç tutuyorsunuz.